Radyo Tiyatrosu Bişri Hafi Program Yönetmenleri Niyazi Hancı Abdurrahman Çapar. Senaryo Hüseyin Aydemir Beşir bu. Beşir bu ne hal? Her tarafın kan içinde. Çocuklar. Oh. Yine çocuklar taşladı. Sarhoşsun üstelik. Gel bakalım. Oh. Şöyle şöyle yat bakalım. Oh. fena taşlamışlar oh. bir. Senin demir dövdüğün gibi onlar da beni dövdüler. <gülüyor> oh. Oh. Çok acıyor. Dur dur Ay. dur konuşma. Her tarafın şişmiş. Şu bezle yüzünü sileyim bir. Bak oldu. Demir dövülünce bir işe yarıyor ama... ...sen dövülünce bir işe yaramıyorsun. Ya, ben bir işe yaramam. Hiçbir bir işe. Tam eve gidecekken çocuklar saldırdı. Kendimi buraya zor attım. Annen seni yine çok merak etmiştir. Çok... Niçin böyle yapıyorsun Emiyat? Bak zavallı senin yüzünden hasta oldu. Niçin içip de onu üzüyorsun bir? Bilmiyorum. Biliyorsun, biliyorsun. Arkadaşların sürükliyor seni bu yola. Ha. Şunlardan bir kurtulabilsen. Ama ama arkadaşlarım beni seviyor. Seni herkes sever bir. Hayır, sevmiyor. Beni hiç kimse sevmiyor. İnsanlar sokakta alay ediyor benimle. Çocuklarda taşlıyor, anladı mı? Ya annen? O, o, o beni seviyor. O peki, annem. Peki evladım, onu niçin üzüyorsun? Ya, onu üzmek istemiyorum. Fakat arkadaşlarım. Şimdiden sonra uyma onlara bir, et onları. İstersen gel yanımda çalış, bir meslek sahibi olursun. <gülüyor> meslek? <gülüyor> ne yapacakmışım mesleği? Paraya ihtiyacım yok ki. Babamdan kalan servet yeter bana. Hazıra daha mı dayanır? Bu girişle kısa zamanda servet mervet kalmaz. Hmm. Hangi mirasiyetinin elinde ne kalmış? Annen zaten hasta. O zaman annene nasıl bakarsın? <gülüyor> Bu ihtimali aklından çıkarma. Ee, bazen ben de arkadaşlarımdan uzaklaşmak... ...bir işte çalışmak istiyorum ama... ...olmuyor işte olmuyor.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 Hey bir <Gülüyor> uyumuş bile. Bari üstünü örteyim. Hey baba, bir şey mi istedin? Bir diye birini arıyorum. Burada mı? Ne yapacaksın bir süre? Dün gece meyhanedeydik. Onu çok sevdim. Ne keyifli içiyor ama. <gülüyor> Bişk'le dost olmak istiyorum. Söyle gördün mü? Sen kimsin? Seni buralarda daha evvel hiç görmedim. Doğru. Buraya dün geldim. Ama adımı duymuşsundur. Bana Basralı Ahmet derler. Basralı Haydut Ahmet. Bişk'in bir haydutla <gülüyor> dost olmak isteyeceğinizi sanmam. <gülüyor> <gülüyor> Onun istemesine gerek yok Ben istiyorum Ben kiminle dost olmak istersem Olurum <gülüyor> Bişrin kendisiyle mi Yoksa şöhretini duyduğun Mirasıyla mı dost olmak istiyorsun ee, Amma uzattın ha Söyle Biş nerede Canım ne bilirim Allah Allah Eve de uğramamış Biş ve pek uğramaz zaten onu ancak meyhane köşelerinde bulursun. He, hadi eyvallah ölüyse. Görürsen olsun. aradığımı söyle. Uğurlar olsun. Bir uyandın mı? Evet uyandım. Uf, akşam olmak üzere. Ben eve gideyim artık. Oh. Oh, dur dur dur dur dur dur sen bu halde gidemezsin. Yürü bakalım. Bismillah. Ay, her tarafım kırılıyor. Anne. Anne. Buradayım yavrum. Vakit çok geç olmuş. Neden uyumadın? Akşam seni demirci Cafer getirdi.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 Birimi kötü arkadaşların şerinden koru. Allah Allah, gecenin bu saatinde. Kimsiniz? Ahmet. Hayırdır inşallah. Ee, bir şöyle görüşmek istiyorum, arkadaşı olurum. Bu saatte mi? Mühimce bir işim vardı da. O kötü arkadaşlarından biri olmalı. Bişri eve geliyor mu ki evladım? Görürsen annen seni çok özlemişti. Eh, derim. Gelirse aradığımı söyleyin. Beni bulacağı yeri biliyor. Utanmaz. Meyhane diyemiyor da. Düşün onun yakasından. Oğlumu bana verin. Zavallı yavrum. Gittiğin yol yol değil. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Bırakın. Bırakın beni. Bırakın. Biş. Yavrum ne oldu? Kabus mu gördün? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sabah oldu mu? Evet yavrum. Yani.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 Eşhedü resulullah. Kolay gelsin bir usta. Bakıyorum erkencisin. Sağ ol usta. Ne yapıyorsun öyle? Niye vuruyorsun o demire? Demir dövüyorum.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 Yani yani iyi bir Müslüman olmak için yanmak mı lazım? Yanmak lazım. Ben de. ben de yanmak istiyorum. Ne dedin? Beşi anlamıyorum. Bana yanmayı öğret. Çetin iş. Allah için yanmak istiyorum. Evvela bütün günahlarına tövbe et. ettim. Başka haram lokma yeme. Başka harama bakma. Başka Zina etme Başka. Herkesi kendinden üstün bil Başka Haklı bile olsan münakaşa etme Başka, Emanete hıyanet etme Başka Kalp kırma Başka. Kimsenin hakkını yeme Yoruldum Müsaade et biraz da ben çekip sallayayım Al bakalım evet, Düzgün vur Tövbe ettim <gülüyor> Haram yemeyeceğim <gülüyor> Yalan söylemeyeceğim <gülüyor> kalkırmayacağım, kırmayacağım <gülüyor> Kimseyle münakaşa etmeyeceğim <gülüyor> Hain olmayacağım Kâfi kâfi Demir bir şekle girdi Büşür de iyi bir şekil almak istiyor İstiyorsa olur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 Dışarıda hava nasıl bir? Etrafa bir serinlik indi anne. Rüzgar Mervi toz duman içinde bıraktı. Göz gözü görmüyor. Birazdan yağmur yağacak öyleyse. Hep böyle olur. <gülüyor> Galiba. Bak dışı bir şey çaktı. Evet. O da nasıl da aydınlandı. Bırak, Bırak şimdi pencereden dışarıyı seyretmeyi de gel yanıma otur. E, dur anne. Önce sana biraz yemek hazırlayayım. He? Hayır bir. Canım hiçbir şey istemiyorum. Sen gel yanıma. Olmaz ki anneciğim. İyice zayıfladın zaten. Günden güne erimektesin. Mutlaka bir şeyler yemen lazım. Hayır yavrum. Bana yanımda olman yetiyor. Bir. Ellerin pek fena olmuş yavrum. Avuçların kabarmış. Çok acıyor mu? E, hayır hiç acı vermiyor. Aksine sızlanmalarına memnun oluyorum. Hadi merhem getirdi ellerine süreyim. Hayır anne böylesi daha iyi. Günahkar bir şirin kadeh tutan elleri zarar yok. Biraz acı çeksin. Eğer demircilik zor geliyorsa başka meslek tut. <gülüyor> Anneciğim hasta halinde bile beni düşünüyorsun. Hı. Üzülme her şey düzelecek. Hadi şimdi uyu artık. Hava iyice bozdum. Sakın yanımdan ayrılma. ...işte Yağmur başladı anne bak. Halim de uyumuş. Şeliştin bir güzel artık. Kim olacak mı? Merhaba Rişir. Merhaba Faruk, ne istiyorsun? Bu ne biçim soru Rişir? Şey? Ne isteyeceğim? Seni almaya geldim. Ne yapacaksın beni? Bu akşam sende bir tuhaflık var. Her akşam yaptığımızı yapacağız. Yani kafayı bulacağız. Ya hayır ben artık içmeyeceğim. Sizinle olmak istemiyorum. Bundan böyle bensiz içeceksiniz. Ama yaptın ha. Sensiz meclisin tadı mı olur? Bak gelmezsen şuradan şuraya adım atmam. Hadi nazlanma. Meyhanede bizi bekliyorlar. Öyleyse git söyle beklemesinler. Hadi güle güle. Ah ah ah. Bir şey. Aç şu kapıyı. Ayağım. Ayağım eşikte kapı arasına sıkıştı. ah. Ayağım, çok fena acıdır Bırak Allah'ını seversen böyle numaraları da çekip şuradan Annem uyuyor Bak, Sendeki bu değişikliğin sebebini biliyorum O bunak demirci seni kandırdı Yazıklar olsun sana ki Seni sevenlerden yüz çeviriyorsun Evet Faruk Bana yazıklar olsun ki Bugüne kadar annemin ve demirci Caferin Nasihatlerini dinleyip sizi terk etmedim Gençliğimi meyhane köşelerinde Geçirmeye niyetim yok Babamdan kalan mirasın çoğunu o pis yerlerde sizinle harcadım. Bırak paraları yerin dibine gitsin para. Vaktimi, kuvvetimi, sıhhatimi tükettim. İhtiyaller gibi konuşmayı bırak Fisher. Daha dün geceye kadar aramızda olmaktan memnundun. Bak gel. Yine memnun olacaksın. Hayır, gelmeyeceğim. Üstelik annem hasta. Yanında olmam lazım. <gülüyor> bırak parola eviş. Anne hasta falan değil. Bunu gelmemek için uyduruyorsun. Evet, gelmemek için söylüyorum. Var mı bir diyeceğin?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 Hadi, al şu de savuş. Bak iyi dinle beni. Hani geçen gece bizimle birlikte içen bir yabancı vardı, hatırladın mı? Şu aydut kılıklı mı diyor. Evet onu diyorum. İsmi Ahmet. İnsafsızın biri. Beni buraya o gönderdi. Vişle al gel. Onu çok sevdim. Olmadan bir yudum içti içmem dedi. Pekala. Git söyle. Gelmeyeceğim. Lakin adı da iyi düşün. Bu merhametsiz bir adıktur diyorum sana. Ne yapacağı pek belli olmaz. <gülüyor> Bana ne yapabilir ki? Kimseden korkum yok. Sana bir şey yapmaz belki ama... Ee? Bak Bişir dinle beni. Ahmet seni önce güzellikle... ...güzellikle olmazsa zorla getirmemi söyledi. Bak Faruk. Ben ne güzellikle ne de zorla giderim. Bundan böyle sizinle olmayacağım. <gülüyor> Fakat Bişir... ...Ahmet dedi ki... ...Bişir'e söyle eğer gelmezse... ...o çok sevdiği demircinin başına... ...iş açarız dedi. Ne yapacakmış? Ben böyle kuru sıkıyla kırdılara pabuç bırakmam. Ahmet, Ahmet insafsızın biridir demiştim sana. Haydutun sağa solu pek belli olmaz. Hadi sana uğurlar olsun, gelmiyorum. E fak, e, fakat Ahmet diyor ki, Cafer'in dükkanını yakarım diyor. Nasıl düşünür böyle bir şeyi? Eğer onun başına bir şey gelmesini istemiyorsan, hadi yürü gidelim. Peki. peki. Cafer amcanın benim yüzümden zarar görmesini istemem. Faruk. Faruk. Ne var? Ya dur da be. Herkes süzüm kaldı. Şunlara bak nasıl da serildiler yere. Şu senin hayduda bak bak bak. Bak bak nasıl doğurluyor. Sen de bir kenara uzan işte. He. Neredeyse sabah olacak. Eve gitmem lazım. Annem hasta. Hadi sen de gel. Gidelim şu leş gibi yerden. şu şurada bir yere... Sabah gideriz. E, bizi görürler o zaman. Kim görecek? Demirci, mervliler, çocuklar. Aman görürlerse görsürler. Çocuklar taşlıyor diye mi gitmek istiyorsun yoksa? E, kalk hadi hadi. Hmm, tamam peki peki kalktık işte. Of, başım, başım da kütük gibi olmuş. Şşşt. etmedi uyandırmayalım şunları. Tamam tamam. Hı. Çukura düşeceksin he. Kim? Ben mi? Asıl sen kendine bak. Çamur içinde kaldın. Üstün kirlendi. kirlendin. Benim içim kirlendi Faruk. Üstüm kirlenmiş <gülüyor> çok mu? Ama <gülüyor> da acıklı konuştun he. he. Utanmasan ağlayacaksın. Hey, niye durdun? Yürüsene. Yine. İşitiyor musun? Ne işecek? Çıyamı yalnız. Giziler. Işte. Ya hiçbir şey çıkmıyor bir. Yalnızca yağmur yağıyor. Dur artık, iyice azaldı zaten yine. Çeki sesleri duyuyor musun? Perviti <gülüyor> <gülüyor> seni iyice korkutmuş. Hayali çeki sesleri duyuyoruz. Bak, ukağa başından biri geliyor. Doğru. Biri geliyor. Ha, kim olabilir bu sakin? Bir insan zahir. Demince ciğerler olmasın sakın ha? Olsun, ne olacak? Ay, beni şu halimi görse bir daha yüzüne bakamam. <gülüyor> Vay. Hakikaten de senin ihtiyar bu biş. Bak, bizi görünce durdu. Gel, gel şununla konuşalım biraz. Ne yapıyorsun sen? Beni affet. Ayağa kalk evladım. Kalk ayağa. Beni affet. Seni Allah affetsin oğlum. Hani tövbe etmiştin? Mahvoldum. Yayı çekil ayaklarımdan düş. Sabah namazına geç kalacağım. İşte güvendiğini ihtiyar seni bırakıp gitti. Gitmesi lazımdı. Gitmedi lazımdı. Belir ne iptermesin. Çok üzüldüm. Yaşasın uyku. Yarın akşam yine buluşacağız. Hadi bana eyvallah. Ah. Şöyle. Ay bir kağıt parçası. Çamurun içinde bir kağıt. Aa, kağıt kağıt ne yapıyor? Yanında uyandıysa. Baş <gülüyor> Yağmur da yağıyor ha? Hem ay var hem yağmur yağıyor. Ama... Kağıt mübarek şey. Kağıda Kur'an yazılır. Çamur daralıyım Allah kelamı yazılıyor kağıt. Kağıt mübarek şey. Şöyle bir silin üstünü temizlensin. Aha, doğru mu bu? Sarhoş kafayla hayal görüyor olmuyor. Hayır. Aynen doğru. Kağıtta Allah yazılı. Seni bin kere öpmek, bin kere koklamak lazım. Şöyle yüzüme gözüme söyleyeyim. Sanki gök delindi. Ey kağıt.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 Allah. Bu saatte ne çakıyorsun öyle? Gündüzler bitti mi oğlum? Her şey layık olduğu yerde olmalı. Ah oh, Biş. Sen gene sarhoşsun. Hmm. Hani tövbe etmiştin. <gülüyor> Allah ismi... ...yere düşürülmez. Oh. Oh. Bu güzel koku da ne? Yoksa şarap kokusunu bastırmak için... ...esans mı süründün bir Hayır. Duvara astığın şey de ne? Bir kağıt parçası anneciğim. <gülüyor> Üzerinde bir şey mi yazılı? Allah yazıyor. Çamurların arasında bul. <gülüyor> ben sana helal süt emzirdim ve helal lokma yedirdim. Şimdi sarhoşsun ama... ...şu kağıt parçasına gösterdiğin hürmet... ...seni aziz edecek evladım. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Ay, anne anneciğim anne anne iyiyim beş telaş Allah ağzından kan geliyor ama dur dur dur ben bir hemen ben bir hekim bakıyorum yanımda kal beş bir yere gitme dünya fani evladım işte ben de gidiyorum. 5 5 Burdayım Fatih. Gelsin. Orası çok yüksek. 5 Sen aşağıya gel. Hayır. İnce. Hep Bu uçurumun kenarında kalacağım.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 Gene mi Hayır hayır istemiyorsan içmezsin. Oturup sohbet ederiz. Arkadaşlar seni bu kederli günde yalnız bırakmak istemiyorlar. Çocukluğu bırak da gel hadi gidelim hadi. Pekala. Faruk bak seninkiler yine sızıp kaldı. Ne olur konuşmayı kestir biraz duyu. İçseydin sen de sızardın. Biş, dışarı çık Dışarı gel Biş Gene rüya görüyorum yoksa Biş bin Abdurrahman Dışarı gel ha, Rüya değil Demirci Cafer'in sesi bu Şu kapı aralığından bakayım Bırak kapı aralığından bakmayı Biş Buraya yanıma gel Gelemem Çok macubum Yüzüne bakacak yüzüm yok Tövbemi bozdum Gel yanıma Biş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 Bu evimin anahtarı. Mallarımı istediğin gibi kullanabilirsin. Ver elini öpelim. Hakkını helal et. Helal ettim oğlum, helal ettim. Allah yolunu açık etsin. Belki bir daha görüşemeyiz. Yaşım 80 ama ölmedene vel. Sevdiğim birini sana göndereceğim. Bekleyeceğim. Hadi Allah asmalık. Karıkların hani?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 Bişir yok ki. Demirci yerini biliyordur. Bunların hepsi o bunağın yüzünden oldu zaten. Doğru. Bak bunu hiç düşünmemiştim. Demirci Cafer Bişir'in nerede olduğunu biliyordur. Ama ne aması? Demirci Bişir'in nerede olduğunu bilebilmesine ama söylemez. Görürüz. Faruk sen şu Bişir'in çarıklarını ver bana. Ha, i̇şte şurada al. Hı. Bize Bişir'in mirası çarıkları kaldı galiba. Ne yapacaksın onları? Bişir'i mutlaka bulacağım. Ve bunları ona giydirip buraya geri getireceğim. Şimdi demirciye gidiyorum. Kısa zamanda Bişir'le beraber dönerim. Kolay gelsin baba. Ne zor işin var öyle?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 Sen gizle bakalım. Ben onu bulacak ve şu çarıkları tekrar giydirip meaneye döndüreceğim. Ah, nefs. Oh ikindi olmuş. Bugünlük bu kadar yeter. Dükkanı kapatıp eve gitmek vaktidir. Ha? Şu ağacın altında biri var. Ha? Ahmet bu. Gitmemiş. Ahmet burada ne arıyorsun? bir <gülüyor> seni de bizi de kandırdı. Kendisini bulacak sahtekarlığını ortaya çıkaracağım. Kaç sene geçerse geçsin onu rezil edeceğim. bir aklında yanlış düşünüyorsun. O tövbe etti. İnşallah mükafatını da görür. <gülüyor>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 Yüz. Tamam. Çözün şunu. Bırakın. Hadi gidelim. Şuna bak. Yüz kırbaç yediği halde hala ayakta. Geçmiş olsun evladım. Askerler senin niçin dövdüler? Bir gönül meselesi. Peki bu kadar kırbaç yediğin halde neden hiç ses çıkarmadın? Çünkü gönül verdiğim de kalabalığın içindeydi. Onun göz önünde feryat edemezsin. Sevdiğin seni görüyor diye ondan utanarak yüz kırbaca gık demedin. Halbuki Allahu Teala her yerde ve her zaman gizli açık her hareketini görüyor. Bu hakikati hiç düşünmedin. Aa, gördünüz mü genç adam Allahu Teala seni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 Demirci Ahmet siz misiniz? Evet benim. Bir şey mi lazım? Bu şehrin en iyi demircisi sizmişsiniz. Ee, buralarda pek demirci yoktur zaten. Seni daha önce hiç görmedim. Yabancıyım. Hmm. Bana bir çift demir çarık lazım. Ha? Hangi demirciye gittiysem... ...sizi tavsiye ettiler. Ne, ne, ne dedin? Demir çarık yaptırmak istiyorum dedim. Sen de mi yapamayacaksın yoksa? Sen nereden geliyorsun... ...Bağdat'tan geliyorum. Ah, Bağdat. Bağdat ha. şey buldum seni. Nihayet buldum. E, hayır demir çarık yap... Aa, e, ...gitmiş bile. Ne yapsın zavallı... ...tuhaflığımı görünce beni delirdi sanmıştır. Şu çarıkları alıp hemen yola çıkayım. Bekre bir, ...hesaplaşacağız... Ah günlerce yürüdüm. Ama işte nihayet Bağdat'tayım. Fakat pişri nasıl bulacağım? Bu Bağdat'ta amma büyük şehirmiş. Ne kadar kalabalık. Pek de yoruldum. Şöyle bir yere oturayım da. Şurada bir kalabalık toplanmış. Ne oluyor acaba?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 Ey müminler... ...nefsinizin kölesi olmayın. Hayır. Bişir olamaz. Bu adam Bişir olamaz. Hayır, hayır, hayır. O bu kadar güzel konuşamaz. Şu, şu Bağdatlı'ya sorayım. Evet. Arkadaş... ...demin konuşan zat kimdi? Ona Ebu Nasır derler. Büyük bir veli. Yanılmamışım. Bu Bişir değil... Şöyle sakin bir yere oturayım çok yoruldum. Fakat dinlenebileceğim bir yer de yok ki. Yabancısınız galiba. He? Yabancısınız galiba. Garip garip etrafa bakınıyordunuz da. Bir arzunuz mu var diye soracaktım. Yoruldum. Dinlenebileceğim bir yer arıyordum. Buyurun öyleyse bize gidelim misafirim olun. Allah razı olsun evladım. Buyurun şuradan gideceğiz. Ee, Bağdat. Büyük şehir. Güzel çok Güzel. Kocaman çarşısı var. Ve çok temiz. Bu kadar kalabalık olmasına rağmen... ...nasıl bu kadar temiz olur anlayamadım. Evet temizdir. Yerlerde hiç pislik yok. E, Bağdat'ı günde kaç defa süpürüyorlar? Hiç süpürülmüyor. Hiç süpürülmüyor mu? E, o halde niçin bu kadar temiz? Çünkü hiç kirletilmez. Kirletilmez mi? <gülüyor> Olur mu öyle şey ee, Hadi insanlar kirletmiyor Ya hayvanlar Hayvanlar da kirletmiyor Şaşılacak şey Çünkü bu şehirde Bişri Hafi Hazretleri yaşıyor ee, Yaşasın Bu hayvanların yerleri pislememesi için bir sebep mi Evet Çünkü Bişri Hafi Hazretleri hiç çarık giymez Yanmayak gezer Hayvanlar bile onun hürmetine yolları kirletmezler Demek öyle ee, Kimdir bu Bişri Hafi Demin meydanda konuşan zat. Ha, o mu? Ee, onun için Ebu Nasır demişlerdi. Ebu Nasır onun künyesidir. Ha. Asıl adı Bişir'tir. Ha. Yalın gezdiği için Bişir hafiyi derler. Ah, nihayet yakaladım seni Bişir. Hafi. Yani yalınayak ha. Yalın ayaklı bir alim. Hayvanların bile hürmet ettikleri biri.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 Ama Bişri Hafi... ...Allah-u Teala'yı benden iyi bilir diye cevap vermiş. Bişri Allahü u Teala'yı Ahmet bin Ambel'den daha iyi bilecek ha. Bişri hepsini kandırmış bunların. Ama ben Bişri'nin ipliğini pazara çıkaracağım. Bağdatlılar Bişri asıl çehresiyle tanıyacaklar. Yarın sabah namazdan sonra mescitte sohbet edecek. Daha sonra suallere cevap verecek. Beraber gidelim. Olur. Hem de çok çok iyi olur. O çarıkları için yanınızda taşıyorsunuz. Görüyorum ki ayağınızda çarıklarınız var. Onları bir fakire verseniz. <gülüyor> Çarıkların sahibi var evlat. İşte bizim fakirhaneye geldik. Oo, Buyurun. Evin pek güzelmiş. Buyurun. Buyurun evin sizin. Demek tanıyamadı seni. Evet efendim tanıyamadı. Teklifimi kabul etti. Şimdi evinde uyuyor. Ben de bunu fırsat bilip size geldim. Yanında fazla çarık var mıydı? Vardı. Birbirine iple bağlamış ve omuzunu asmıştı. Hiçbir şey anlayamıyorum efendim. Sabırlı ol. Kim bu demirci efendim? Yakınınız mı? Kim kime uzak gibi. Efendim... Bu işin sırrı çarıklarda galiba. Sabırlı ol dedim. Sen şimdi doğru eve git. Misafirini yalnız bırakma. Yarın sabah ikiniz birlikte mescide gelin. Peki efendim. Namazı kıldık ama Bişri Hafi sohbete başlamadı. Bekle. Bekle. O tadili erkana çok dikkat ettiği için... ...namazı bize göre biraz daha uzayabiliyor. Ya. Ben üç büyük zat gördüm. Birincisi Ahmet bin Hanbel'dir ki... ...eşi az bulunur. İkincisi Ebu Ubeyd bin Selman. O sanki... ...ilmi kendisinde toplamış bir dağ gibidir. Üçüncüsü Bişr Hafil mi? Evet. Ha, Bişr iyice kandırmış bunları. Ne kadar da bağlanmışlar ona... Peki ne yapmış da bu dereceye kavuşmuş? Biz de sorduk. Az yemekle buyurdu. He? Bişr-i Hafif Hazretleri bir rüyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş. Efendimiz ona, ey Bişr, Allahü Teala seni akranlarının arasından, Sünnetime uyduğun ve ehli sevdiğin, evliyaya hizmet ve din kardeşlerine nasihat ettiğin için yükseltti. Buyurmuşlar. Ya demek size böyle anlattı. İşte, birş Hazretleri sohbetine başlayacak. Burası karanlık. Gel yakın bir yere oturalım. Daha iyi dinleriz. Ben bu köşeden dinleyeceğim. Sen git evlat. Demek kendini gizlemek istiyor. Sen bilirsin. Ben ön tarafa gidiyorum. Kardeşlerim. Allahu Teala hepimizi ateşten korusun süfyan Sevri Hazretleri bir kimseyi ziyaret ettiği zaman bu duayı yapardı. Evet, Allah hepimizi ateşten korusun. Evet. Bir karınca vardı, daneler biriktiriyordu. Sonra biriktirdiği daneleri yeme zamanı geldi. İlk taneyi ağzına atmıştı ki yere bir kuş indi ve karıncayı ağzındaki ile birlikte kapıp kaçtı.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 Sahoş bir şey unutmasın diye böyle geziyor kardeşim. Bilmem anlatabildim mi? Cevabımıza rağmen ortaya çıkmadığına göre bize müsaade. İnşallah öğle namazında gene buradayız. Gel İbrahim beraber gidelim. Yolun kenarındaki şu ihtiyar ne diyor? Dur, dur, dur. Bir arzun mu var? Müşürüm. Müşürüm. Al şu kaftanımı sana hediye ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Hadi İbrahim gidelim. Bir endişe mi var? Niçin ikide bir arkana bakıyorsun? Sanki biri bizi takip ediyor. Bir ses işittim de. Endişelenme. Allah'ın takdirinden gayresi olmaz. Biş'in yanındaki az daha beni görüyordu. Tam zamanında attım kendimi şu köşeye. Biş'in evine gidiyor olmalılar. Anlaşılan Biş Bağdatlıları bir şeyler vererek kandırıyor. Demir kaftanını bir dilenciye verdi. Böylece kalp kazanıyor. Merdepek de pek zengindi.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 <gülüyor> Ağlıyor galiba. Bir saman çöpü dahi kalmamışlar. Hırsızlar her şeyi alıp götürmüşler. <gülüyor> Efendim niçin ağlıyorsunuz? Çalınanlar için değil. Hırsız için ağlıyorum. Hırsız için mi? Evet. İşlediği bu günaha karşılık cehennemde yanacağını düşünüp ağlıyorum. Şimdi ikisi beraber ağlıyor Fakat öteki dün gece evinde misafir kaldığın Zengin Bağdatlı değil mi Evet Evet, evet. ta kendisi Şimdi anladım Bir Bağdat'ın zenginleriyle ahbaplık kurmuş Bu yolda onlardan parasız duruyor Çarapları şu dalağasıyım Tam Büşrin penceresinin karşısında Bakar bakmaz tanır Aman, aman dışarı çıktılar. Kendimi iyice gizli. Bağdat'a doğru gidiyorlar. Öteki bir işten ayrılıp evine gitti. Bir doğruca dükkana girdi. Kebap, ekmek ve helva aldı. Ha. Aa, şu dükkandan da bir testiyle çıktı İçinde mutlaka şarap vardır Nevali'yi düzdü <gülüyor> Ah bir şirak ah. Kimi kandırıyorsun Kaftanını bir fakire verdi Sade gömlekle kaldı Ama hiç huylu oyundan vazgeçer mi Nasıl da acele gidiyor Bağdat'ı çıktık Hala bir yere oturmadı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 <gülüyor> Ey ihtiyar Vücudun gibi aklında istemiyor senin <gülüyor> Bağdat ne kadarlık yer ki <gülüyor> Bağdat buradan on günlük yol uzaktadır Eğer on günlük yolu bir anda yürüdüm diyorsan Ya delisin veya felin ee, ne, ne, ne, ne diyorsun On günlük yol mu İnanmıyorum Bana inanmıyorsan git köydekilere sor Soracağım tabii. Sen yalancısın, yalan söylüyorsun. Hemen gidiyorum. Selametle. Ne oldu? Sordun mu? Söylediklerim doğru muymuş? Ah, ahmak ve zalim neşsim.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 Şu yemekleri Bişri Hafif getirdi. Senin geleceğini de biliyormuş ki... ...iki kişilik getirmiş. <gülüyor> Bak seni de düşünmüşler. Ah Ahmet ah! Sen ne rezilmişsin. Herkesi kendim gibi bildim. Hiç düşünmedim. Düşünemedim. Demirci Cafer ölmeden evvel... ...bana demir ayakkabı ısmarlamak için... ...birinin geleceğini haber vermişti. Bana gelen o adamı... ...nasıl da tanıyamadığım... ...o evinde misafir kaldığım zattı. Büşri Hafi'nin talebesi. Ah, ah... ...Bağdat'a geldiğim ilk gün yapışmalıydım Büşri'nin eteklerine. Ah! Hadi buyur. Efendim... ...o demirci birkaç gündür meydanda yok...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 Bugün cuma. Ne zaman gelir? Neredeyse burada olur. Ha? Geldi işte. Bakın efendim. Bu sizin eski bir arkadaşınız. Bir hafta bana hizmet etti. Sizi bekliyor. <gülüyor> Tanıdınız mı beni? Ben Basralı Ahmet'in Haydut Ahmet. Hayır. Sen Demirci Ahmet'sin. <gülüyor> Özür dilerim.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 Aa, burası Bağdat çarşısı Rüyada değilim Bir rüya değil bu Bağdat'ta ve çarşıdayım Hemen bir Hafi'nin evine gitmeliyim Bişri Hafi eve gelmiş Talebeleriyle sohbet ediyor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 Pişmanlık tövbedir. Benim misafirimsin. Buraya benim için gelmedin mi? Senden demir çarık istemiştim. Sen de getirdin. Demir çarık mı? E hani nerede? Astığın yerde. Bak dalda sallanıp duruyorlar. Hayret. <gülüyor> Dünya uzunca bir hayretten başka ney Bir başka programda buluşmak üzere, hoşçakalın.